310. konu İbn Ebil Hukayk'ın öldürülmesi Allah Teala'nın peygamberine yaptığı iyilik ve yardımlardan biri de şuydu Ensar'dan olan Efs ve Hazrek kabileleri tıpkı iki koçun çekişmesi gibi birbirleriyle yarış halindeydiler